495. konu, Asım bin Amr'ın Kadisiye gününde bir konuşma yapması, saatten sonra da Asım bin Amr kalktı ve şunları söyledi, şu topraklar Allah Teala'nın, üzerinde yaşayanlarının her şeyini sizlere helal kıldığı topraklardır, siz galip olduğunuz halde şu üç senedir onlardan çok daha fazla sıkıntılar çektiniz, eğer bu uğurda sabredip sadece Allah rızası için hareket edecek olursanız, Allah sizlerle beraber olacaktır. İşte o zaman bu topraklar üzerinde yaşayanların malları, kadınları, çocukları ve memleketleri sizlerin olur. Zayıflık ve gevşeklik gösterip savaştan kaçmanız halinde ise şu karşınızda durmakta olan muazzam orduları ikinci kez saldırırsınız korkusuyla Allah korusun sizden hiç kimseyi sağ bırakmayacaktır. Allah'tan korkunuz, Allah'tan korkunuz ve o galip geldiğiniz günleri ve Allah'ın o günlerde size verdiklerini hatırlayınız. Bir de geride bıraktığınız toprakları hatırlayınız ki orası geniş ve ıssız bir çöldür, susuz, insansız, bitkisiz bir sahadır, orada ne bir ağaç ve ne de sığınacak bir yer vardır. Eğer oraya tekrar dönecek olursanız ne hale geleceğinizi düşününüz, bütün bunlar bir yana sizin asıl hedefiniz Allah'ın rızasını ve ahireti kazanmak olmalıdır.